1658 numaralı konu, insanın uykusu kaçtığında veya geceleri korktuğunda okuyacağı dua, Halit bin Velid, Hazreti Peygamber'e geceleri korktuğunu, bu korkuların gece namazına kalkmasına mani olduğunu söyledi, Hazreti Peygamber de, ey Halit bin Velid, sana bazı kelimeler öğreteyim, onları söylediğin zaman veya onları üç defa söylersen Allah senden o korkuyu giderir, dedi, Halit, ey Allah'ın Rasulü, anam babam sana feda olsun, bu şikayetimi sana getirdim ki, bana bunları öğretesin, dedi. Hazreti Peygamber, o halde de ki, Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve yanımda bulunmalarından Allah'ın tam olan kelimelerine sığınıyorum. Birkaç gece sonra Halit bin Velid, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, anam babam sana feda olsun. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, o kelimeleri daha üç defa söylemeden hissettiğim sıkıntı tamamen gitti, ve bundan sonra, ben ininde arslanın yanında olsam dahi korkmam, dedi.